Hoş geldiniz. Şimdi Hegel ve modernlik e, meseleye girerken belki biraz da Almanlar ve modernlik diye e, genel bir e, ufak manzara e, çizmek e, iyi olabilir. Çünkü e, bu açıdan yani şu e, modernlikle e, derdi olma, sıkıntısı olma, bütün dünyanın tabii e, sıkıntısı var ve devam ediyor da Almanlarla bizim memleket biraz, biraz bayağı benzeşiyor aslında. Onlara da modernlik batıdan zorla gelmiş bir şey Fransa üzerinden. Ve çok geç bununla karşılaşmaları, şehirleşmeye, sanayileşmeye çok geç varmaları, köylü nüfusunun hep ağırlıkta olması gibi şeyleri söyleyecek olursak, kısaca değinmek gerekirse veya Almanların kendilerini Avrupa içindeki o tuhaf yerlerini konumlandırmadaki hep artık şey olmuş bas belki olmuş şey. hani ülkemize açısından benzeyebileceğimiz bir şey ne olabilir? Hani köyden kente göçen bir ailenin diyelim ne oluyor burada ya? Burası bambaşka bir yermiş. Hiç bizim yaşadığımız yere benzemiyor şaşkınlığı. Ve bununla başa çıkma çalışması. Bunlar tabii hiçbir zaman ki Hegel'in de önemi gücü diyelim bununla alakalı soyut tartışmalar değiller. Akademik böyle bir takım okumuş insanların oturup masa başında keyif olsun diye veya sadece teorik mesele olsun diye tartıştığı şeyler değiller. Hayatın içinde sıkıntısı çekilen varoluşsal olarak zaten hani içinde oldukları problemler ...Heger'in derdi neydi? Bütün o dönemki işte Almanların derdi neydi? Bir yandan geleneksel bir toplumun yapıları var, alışkanlıkları var, kurumları var, işleyişi ve hayat yaşama biçimi var. Bir yandan da modernlikle beraber gelen bir takım başka yeni ve sadece kötü değil güzel şeyler de var, iyi şeyler de var. Ve bireycilik üzerinden zaten işte özgürlük en başta ve yiyerarşik toplumun çözülmeye başlaması var. Şimdi tabii modernlik hep bir kopuş, geçmişi geride bırakma ve her şeyi kendinden başlatma refleksi olduğu için onu o yapan da bu zaten... Modernlik işte zaten hani hazırlığı epey uzun süren bir süreç ve Avrupa'nın da başına gelen bir şey. Hani biz bugün tabii dışarıdan bakınca sanki öyle bir şey varmış da bir öz varmış. Modernlik Avrupalıların tanımına dahilmiş. Avrupalılar da hani e, madem biz Avrupalıyız niye modern olmuyoruz hadi bakalım falan gibi bunu bilerek sanki planlayarak baştan her anını planlayarak kurmuşlar gibi düşünüyoruz değil. Avrupa'nın da başına gelen bir şey oldu ve çok da herhalde en başta egemenler olmak üzere işlerine gelen bir şey değildi. Neyle başladı bunlar? Bir kere İstanbul'un ya da Konstantinopolisin işte düşmesi ve birçok eski klasiklerin yani ilkokuldan bildiğimiz bilgiler zaten Avrupa'ya taşınmasıyla haberdar olmadıkları birçok klasikle karşılaşmış olmaları, daha sonra Amerika'nın keşfi var, birden hiç tanımadıkları, bilmedikleri bir dünya ee, ve orada yaşayan hiç ne Hristiyanlıktan haberleri olan ne Avrupalıları tanıyan kendi kafalarında bir takım insanlar, insandan saymıyorlar ya olsun neyse. Ee, ve astronomideki e, gelişmeler Galile'nin e, dürbünü e, yukarıya çevirmeyi akıl ederek teleskobu icat etmesiyle uzayın birden e, o işte ta e, Aristoteles zamanından beri süren kapalı. ...kozmostan ucu bucağı belli olmayan sonsuzluk ki kelimesinin çok sık kullanılmaya başlandığı bir bambaşka bir dünyanın keşfi. Bunlar ne oluyor tabi Avrupalının ya bildiğimiz gibi değilmiş galiba bu dünya diye bir dönüp kendine bakmasına yol açıyor. Bunun felsefedeki işte hani Descartes'den önce belki Bacon'ı tabi saymak lazım... Ama hani modernliğin kurucusu, filozof kim? İşte Descartes diye hani yine oradan gidecek olursak. Neydi? İşte kendi varlığım dışında başka hiçbir şeyden emin olamıyorum. Tamamen yanılıyor bile olsam en azından kendi varlığımdan eminim. Bu kabaca özetlediğim düşünce aslında modernliğin nasıl diyelim zehirinde, panzehirinde içinde taşıyan bir şey. Neden? zehirine ne diyelim? Her şeyin temeli benim. Pan ne? Yanılıyor olabilirim. Ki bu yanılıyor olabilirim zaten işte eleştiriyi mümkün kılacak bir şey. Ki hani geleneksel toplumlarda bildiğimiz gibi eleştiri pek iyi bir şey değildir. Bozucudur, nifaktır falandır filandır. Oysa modernlikte eleştiri pratikte ne kadar uygulanır ayrı ama teoride en azından iyi bir şeydir. Daha doğruya doğru yaklaşmamız için bize yardımcı olur. İşte bu iki yine dediğim gibi Descartes'in modern öznesinde aslında bulunabilir. Ve tabii mesele ne burada? Bu biraz daha geniş tabii sadece Descartes'in kabahatı yok burada. Belki daha Aristoteles'ten gelen bir şey. İnsanın hep bir zihin varlığı olarak düşünülmesi, tamamen zihinsel kapasitelerden ve faaliyetlerden ibaret olarak düşünülmesi ve Bununla birlikte de bu dünyadaki varoluşun e, asli amacının bilmek olduğu e, fikri veya böyle bir felsefi önyargı da diyebiliriz Aristoteles'ten başlayan. Bu neye ulaştı? İşte modernlikle beraber e, beden zaten e, var mı yok mu önemli değil, belli değil. E, zihin önemli. Zihin ne yapıyor? E, varlığın, nesnelerin özünü kavruyor. duygulardan da e, ötede bir yerde, daha üst bir yerde. Ama o kavradığı şey ne? Eşyaya dair tek söyleyebildiği işte işte mekanda yer kaplıyor o kadar. Bu ister masal olsun, ister araba olsun, ister domates olsun pek bir şey değişmiyor. Böyle bir soyutlama. Bu soyutlamanın tabii sırf kurgu ve keyfi bir şey olduğunu söylemekte haksızlık olur. Bu soyutlama sayesinde işte matematiği kullanarak ki Galile ile başlamıştı... <gülüyor> Dünya hakkında, fiziksel dünya hakkında en azından e, birçok şeyi bilebiliyoruz, öngörebiliyoruz. En önemlisi o. o tabii. Veya işte hani bu günlerde yaptığımız gibi biz değil de işte insanlık adına kendimizi de oraya katacak olursak, uzayın bir yerindeki bir göktaşının üzerine e, uzay aracını indirebiliyorsak, eh, matematik <gülüyor> sayesinde. Dolayısıyla bu büyük bir tabii kendine güven getiriyor. Büyük bir güç e, hissi e, getiriyor. Ve eee Aydınlanmanın işte ilerlemeciliği de kendini böyle tarif ediyor aslında. Bilimler, sanatlar, teknoloji o kadar ilerleyecek ki günün birinde hatta işte Condorcet'in iddiasıyla ölüme bile çare buluruz. Ki o dönemde hani kralcı da olsanız, şey de olsanız, cumhuriyetçi de olsanız ilerlemecisiniz zaten. hani Fransa için en azından konuşacak olursak bundan yana hiçbir kuşku yok. Ama ilerleme tabii hep teknolojik ve bilimsel ilerleme olarak düşünülüyor. Ve işte sırf düşünme ve bilme faaliyeti olarak bir insanın da soyutlanması tabii eşya nasıl soyutlandıysa mekanda yer kaplamaları insanda düşünme faaliyeti olarak soyutlanıyor. Ve teorik bir bakışla bu dünyada var oluyoruz. Deyince tabii Avrupa felsefesinin hani peki o zaman bu bilme etkinliği bizim asli işimizse bilginin kaynağı neresi acaba diye Tartışmayı buraya çevirmesi de kaçınılmaz oluyor işte e, şeye kadar Huyum'a ya da Kant'a gelene kadar ki mesele. Ve e, işte ilk kez Kant'la e, bir ufak e, kırılma ya da sıçrama nereden bakarsanız e, ki Kant'ın eleştirel felsefesinin zaten adında eleştirinin geçmesi yine aslında bu modernliğin ta temelinden bence gelen bir şeyin açığa çıkması olarak e, dokunabilir. Evet ve bu dünyanın aslında insanın da bir takım hani zihin yapısı, düşünme ve algılama yapısıyla biçimlenen bir dünya olduğu fikri Kant'la beraber ne oluyor? Özneyi daha da aslında merkezi bir yere koyuyor. Fakat yine Kant'ta da insanın bu zihinsel faaliyet üzerinden asli olarak düşünüldüğünü söylememiz mümkün. Ha diyeceksiniz ki Kant ahlak felsefesi yazmadı mı? Yazdı elbette ama Bunları hep nasıl diyelim saf teorik düşünsel bir zeminde ele almaya çalışması işte duyguları hiç içine karıştırmayacağım vicdanım vs. bunlar hiç olmayacak bedensel bir takım şeyler olursa zaten onu bozar falan gibi şeylerle yine saf akıl şeklinde bir insan fikri devam ediyor. Bunun işte Descartes başlayan o temelin herhalde binanın en tamamlanması hali de Fichte'nin o mutlak öznesi desek çok da yanlış olmaz herhalde diye. ne diyecek işte ben benim zaten ben beni açıklayacak benden başka bir şey yok ki bu zaten eski ahitte Tanrı'nın Musa'ya söylediği cümlenin aynısı ben ben olanım diye çünkü mutlak olan benim beni benden başka ne anlatabilir zaten diye yorumlarsak bunu. İşte buradan şimdi eğer e, alacak olursak, Hegel'e e, bakmaya başlayacak olursak, e, Hegel aslında evet bir Fichteci e, düşünür olarak e, adlandırılabilir. Ne yaptı Hegel e, Fichte'nin bu mutlak öznesine? E, onu tarihselleştirdi. Yaptığı şey bu. Çok tek bir cümleyle söylemek gerekirse. Açmaya çalışırsak, e, şimdi e, insan dediğimiz e, varlık... E, Sadece bilme faaliyetinden ibaret değil Hegel açısından şimdi konuşmaya başlarsak. Hatta belki birincil faaliyeti bu değil. Bunu 20. yüzyılda Heidegger Varlık ve Zaman kitabıyla vurgulayacaktı ama daha öncesinde Hegel'in sistemine baktığımızda işin bilme kısmı veya teorik faaliyet kısmı da yine işin içinde olmakla birlikte İnsanın bu dünyadaki varoluşunun bütün vechelerine bakarak biz ne söyleyebiliriz aslında? Sadece bundan ibaret olmasa gerek insan bakışı karşımıza çok hakikaten zengin ve bir o kadar da kafa karıştırıcı, kimi zaman artık yani epey eskimiş şeyler de çıkarabiliyor. Şimdi, e... Hegel'in e, gençliği de işte bu az önce e, an, kısaca anlattığım o e, alt üst oluşlar şeylerden e, zaten onlarla biçimlenmiş. Fransa'dan sürekli devrim haberleri almayla falan filan. Ve e, erken dönem metinlerine baktığımızda, çok daha gençlik metinlerine baktığımızda iki tane derdi var. E, i̇ki tema hep şey. Biri tarih, öbürü de din. Ve aslında ikisinin de e, yıllar içinde Hegel'in sisteminde e, ilginç bir şekilde bir araya geleceğini, bir bütünlük kazanacağını da söyleyebiliriz şimdiden söyleyelim. Ve e, orada da hep derdi, e, işte din nedir, şu mudur, bu mudur, Tanrı'nın nitelikleri midir, hiç bunlarla ilgili hiçbir şey yoktur. E, dinin toplumsal bilinçteki varlığıyla ilgili konuşuyor. Bir din e, hat dini nasıl olabilir? Yani e, o dönemde e, baskın bir e, şey var, yaygın bir tartışma var. Hristiyanlık hayattan çekildi, gitti. E, bir normlar manzumesi haline geldi veya işte Katolik Kilisesi'nin e, şeyi iktidarının bir şeyi haline geldi, öyese haline geldi. Bu din hayata nasıl geçebilir? E, bu soru üzerine kafa yoruyor. Ee, i̇nsanların eylemleriyle e, hayata geçen bir din onun kafasında sadece şey değil e, ilahiyatın o böyle bitip bit, bit, tükenmeyen e, şeyleri tartışmaları, şunları bunları hiç ilgilenmiyor ve hatta şeye benzetiyor onu işte doğa bilimcinin e, dolabındaki böcek cesetleri ölü, ölü böceklere benzetiyor. Çünkü Hegel'in bir derdi şu, hayatın içinden hayatın felsefesini yapmak. Kendi terimleriyle söyleyecek olursak yine erken dönem YNA'ya geldiğinde ilk yayınladığı Fichte'nin ve Schelling'in sistemleri arasındaki fark metninde felsefenin işte tanımını değiştirecek. Yani varlığın varlık olarak bilgisi en basit daha şeyden Aristoteles'ten alacak olursak ya bu varlık ne ki? Neyden bahsediyoruz? Tabii hani neyden bahsettiğimizi biz felsefeciler o eğitimden geçtiğimiz için biliyoruz ama böyle bir varlık yok Hegel için. Ondan önceki felsefenin tam da işte toplumsallığından, tarihselliğinden ayıklayalım da saf olarak varlığın varlık olarak bilgisine e, gelelim, onun üzerine düşünelim dediği yerde gel. Niye bu soyutlamayı yapıyoruz ki? Ne anlamı var? Tam tersine hayatın kendisi bu soyutlamalarla e, anlaşılabilecek bir şey değildir. Tamamını e, düşünmemiz gerekir diyerek böyle farklı bir tavırla işin içine ve yine kendi o metindeki ifadesiyle felsefe bir toplumun e, somut yaşamında e, de, doğrudan doğruya yaşadığı çatışmaların, çelişkilerin aslında düşüncede bir araya getirilmesi. Ki bu işte uzlaştırma fiilini kullanıyor. Uzlaştırmayı uzun süre tabii farklılıkları yok etmek, çatışmayı, şunu bunu üstüne örtmek bir kavramın birliğinde tekilliği yok etmek olarak yorumlandığı da oldu. Tam tersine ya da belki bugün 21. yüzyılda Hege'nin yorumu başka türlü olamıyor. Tam da o toplumların, o hem birey olarak insanın hem toplum olarak insanların ve hem de toplumların... Bir e, birlik e, idealiyle, bir e, nasıl diyelim, bütünlük idealiyle e, kendilerini kurumasını aslında anlatmaya çalışıyor. O birlik e, hiçbir zaman yakalanmayacak bir birlik. Ne birey açısından ne toplum açısından. Ama tam da o birlik için yapılan faaliyetlerin kendisi insanı insan yapan şey. Özü nedir insanın diye sorarsak bu faaliyetten başka bir şey değil. Önceden belirlenmiş bir şey değil. Ki bunu zaten yine erken dönem metinlerinden birinde gayet net şey yapıyor. O zamana dek yine bu işte tarih meselesi de işin içtikten. Tarihsellik olmadan Hegel zaten yok. O zamana kadar Kant'ta da bu böyledir. E, Schelling'de de böyledir. E, bir e, şey gibi ki hani tarihin keşfi zaten, tarihin e, bir alan olarak e, büyük bir e, heyecan yaratan bir düşünme faaliyeti başlatması yine o yüzyıllara denk geliyor. Her derden başlayıp oradan işte Kant'a, oradan Schelling'e ve bir sürü daha sonra 19. yüzyılda Alman düşüncesi de tarihselcilik zaten e, epey şey yoğun. E, hep o e, tarihsel olan... E, Özden bir uzaklaşma, orijinal olan, bozulmamış olanın aslında kirlenmeye başlaması, o özden uzaklaşması ve bozulması gibi bir şekilde düşünülüyorken, Hegel'in yine o işte erken dönemindeki bakışı tam tersine tarihin bir özün ortaya çıktığı yer olarak düşünülmeye başlaması, düşünmeye başlaması tam da işte bu tersine dönüş olarak düşünebiliriz. Hani Sart 20. yüzyılda e, varoluş özden önce gelir diye çok fiyakalı bir şekilde e, söylediği şeyi aslında e, daha 1700, 1800 yılında tam e, aslında Hegel'in e, gayet e, açık bir şekilde söylediğini düşündüğünü görüyoruz. Ama burada tabii e, mesele sadece bir yer değiştirme meselesi değil. Yoksa yine aynı aslında aynı kafada aynı şey söylenebilirdi. Tamam, öz tarihte yok olmuyor da ortaya çıkıyor ama yine de o öz başta var demek ki gibi. Belki Heidegger böyle yorumlanabilir. O çünkü başlangıç başlangıç başlangıç diye hep konuşur. Hegel'de başlangıcın pek bir önemi yoktur. Öyle orijinal, dokunulmamış, kirlenmemiş, tertemiz, saf falan bir öz asla yoktur. Hegel'de saf olan, en saf olan şey ölümdür. Hayatsa çeşitliliktir. Kendini çeşitlendirerek hayat var olur. ...saflık istiyorsanız ölümden başka bir şey çıkmaz karşınıza. Hem doğallık açısından hem de siyaset açısından bunu söyler. Aslında o öz başta durup fenomeni belirleyen bir şey değil... ...tam da fenomenlere bakarak bizim tespit ettiğimiz bir şeydir. Şimdi birazdan, biraz yavaş yavaş diyalektik meselesine de girmek için bu bir vesile olsun... Platon'a bakacak olursak hani diyalektik en üst düşünme faaliyeti olarak ne olarak nasıl tanımlayalım? Ee, gayet basit bir şekilde olanı onu mümkün kılan var eden temelle birlikte düşünmek. Bu da Platon'da en üst seviyedeki düşünmeye tekabül ediyor. Hegel'de ise bu diyalektik modern bir diyalektik olduğu için özne ve nesne terimleriyle artık kurulacak bir diyalektik olduğu için yine aslında olanı onu olduran Temelle birlikte düşünme e, tanımı devam ediyor ama burada olan nesne onu olduran temel ise özne olarak karşımıza çıkıyor. Buradan ne anlayacağız? İşte e, aslında somut örneği e, şey yapsak daha iyi olur. O Hristiyanlığın işte e, pozitif olması e, meselesi. Hayattan çekildi. İşte pozitif burada negatifin tersi değil. Doğalın belki şeyi olabilir. Tersi olarak düşünülebilir. Bir de taşlaşmış bir hal almış olması. Yani ölmesi, hayattan çekilmesi anlamında. Erken o metni iki kere yazıyor. İlk yazdığı versiyonda işte... Bu pozitiflik nasıl gerçekleşti üzerine kafa yoruyor. Diyor ki işte e, mucizeler gerekliydi çünkü insanlara güçlü bir tanrıyı e, tanıtmak ve etkilemek için bunlar gerekiyordu. Hristiyanlık özünde bir ahlak diniydi ama işte böyle e, bir sürü şeyle e, üstü örtüldü e, gibi. Çok orijinal bir şey yok. Dört e, sene sonra 1800'de bir devam etni e, yazmaya başlayınca bakış açısı değişiyor. Ne oluyor? Bu pozitiflik kavramı nereden çıktı? diye bir soru soruyor. İlkinde vaka olarak, veriliyor olarak almıştı zaten. Ve verdiği cevap şu, özetle aydınlanma ve onun akılcılığı meydana çıkınca böyle bir kavram ortaya çıktığında ve bu hayata geçtikten sonra biz o yeni akılcılık kavramıyla birlikte şimdi düşünüp geriye baktığımızda o kavram elimizde yokken bize doğru din gibi görünen şey, şimdi akılcılık kavramıyla baktığımızda Pozitif din gibi görünüyor ki bu işte protestanlığında tabii etkisinin olduğunu unutmamak lazım. Katolikliğe karşı bu tavırda. Yani nedir? Ona bakan, onu anlamlandıran, onun özünü tespit eden, özneden bağımsız bir nesne yok. Bu hem o gerçekliği ortaya koyanın insan olması bağlamında ki yine o Fichte ve Schelling'in sistemler arasındaki farkta da söyleyeceği şey varlığı, ...olanı bir hem üretim süreci olarak, faaliyet olarak hem de bir ürün olarak düşünmek gerekiyor. Tarihselcilik ne yapacak? İşte o ürün olma faaliyetini, üretme faaliyetini bize vurgulayacak. Veya fenomenolojinin ön sözünde işte varlığı sadece cevher olarak değil, özne olarak da düşünmek gerekir. Özne çünkü her zaman negatif olan, hiçbir zaman bir eşya gibi sabit olmayan bir şey... Basit bir örnek verecek olsak devlet denen kurum mesela kendini ezeliği ebedi, değişmeyen zorunlu bir şey, bir cevher gibi sunarken bu cümleden hareketle biz diyebiliriz ki hayır sen bir takım insanların eylemlerinin toplu eylemlerinin, toplumsal eylemlerinin sonucunda bu hale gelmiş bir yapısın. Ezeliği ebedi değilsin zorunlu da değilsin. Bu senin içindeki o seni var eden üretim sürecine tarihselliğe bakmak anlamına geliyor işte. Bundan dolayı da işte o en erken metinlerinden birinde keşfettiği bu tarihselcilik bütün aslında felsefesinin ne diyelim özünü oluşturacak. Öz tarihseldir. Onu var eden insan eyleminden ve onu tespit eden insan eyleminden bağımsız kendinde bir öz yoktur. Hani Kant kendinde şeyi bilemeyiz diyordu. He gelse zaten tarihsellikten toplumsallıktan bağımsız bir kendinde şey yoktur diyecek. Hani aynı terimlerle bir benzerlik kurmak gerekirse eğer. Dolayısıyla karşımızda bir nesne var ki işte hani e, özne'den bağımsız, kendi başına var olan, öznenin ona sadece bilgi almak için e, deneyimde başvurduğu bir şey değil. İnsanın faaliyetiyle ürettiği bir nesne var. Aynı zamanda insanın o faaliyetiyle ürettiği nesne tabii ki o faaliyetin tarihselliğini üzerine taşıyacak ama ona bakan insanın da... E, kendi tarihselliği var. Onu değerlendiren, onunla bir öz atfeden, ondan bir bilgi çıkaran insanın da bir tarihselliği var. Dolayısıyla hem o tarihsel hem bu tarihsel. Peki bir zemin var mı? Bunun dışında bir zemin yok Hegel'de. Bu 21. yüzyılda günümüzdeki Hegel yorumlarında daha da bir belirgin hale geldi. Hegel'in şimdi... Sabah bir e, doktora jürüsündeydik de e, Hegel'le ilgili e, geyik çeviriyorduk. E, epey de malzeme var bu konuda. E, yine Terry Pinkerton'un kitabının sonunda e, bitir, onu da bitirir. E, bu Hegel'in e, Tübingen'den e, oda arkadaşı, e, Alman şairi Hölderlin. Ömrünün ikinci yarısını bildiğiniz gibi e, akıl, e, akıl sağlığını kaybetmiş bir şekilde bir e, odada e, ona bakan bir ailenin e, yardımıyla geçirmiş ve Biraz da işte o dönemin edebi atraksiyonu olmuş bir insan. E, ziyaret edenler var, gidenler, gelenler var falan. Birisi de yine e, geliyor, otururlarken şey diye söylüyor. Peki Hegel diyor. E, çok da tabii böyle şık bir hikaye. E, duruyor duruyor ve tas absoluta edip susuyormuş. Mutlak, e, Hegel mutlak e, diye. Şimdi o mutlak Hegel'de var mı yok mu anlayabiliyor. E, her yerde mutlak geçer. Sürekli mutlağın içinden konuşuruz. Mutlağın ötesi, dış ötesi, belisi, dışı, içi şey dışı, sağa, solu yoktur ki mutlak böyle bir şeydir zaten. Nereden geliyor bu mutlak? Spinoza'dan geliyor. Ki Hegel'in gözünde Spinoza hani felsefe yapacaksanız zaten Spinozacı olmanız lazım. ki bununla birlikte eleştirilerinde tabii ki şey yapar. Ki işte Spinoza'nın cevherine ...özneyi e, eklemek... ...sadece cevher olarak değil... ...özne olarak da. Çünkü sistem çok güzel... ...bütün çok güzel ama hareket yok. Parçaların kendisi... ...sistemin öğelerinin kendileri... ...aralarındaki ilişkileri... ...hareketleri e, veremiyor... E, ...Hegel'e göre. Bu da tabii Hegel'in ilk uyandığı... ...bir şey değil. Schelling'in... E, ...en başta uyandığı bir şey. Yena'da e, Fichte'nin o mutlak... ...öznesi e, üzerinde... E, ...çalışırlarken, düşünürlerken o ara işte şey Spinozacı oldum diye Hegel'e mektubunda şey yapıyor açılıyor Schelling ki o dönemde çok da kolay değil. gerçi bir panteizm kavgasından sonra biraz normalleşiyor ama adam Allahsız yani şimdi onun şeyi çok büyük maliyeti. bu da enteresan tabii yani kendi döneminde materyalist denip şeye hayata küstüren adam bir yüzyıl sonra idealizmin temellerinden biri haline geliyor. Bu da hani bu materyalizm idealizm ne kadar aslında tarihsel ve göreceli kavramlar olduğunda buradan söyleyebiliriz. O işte ilk başta Schelling, Fichte'nin o mutlak öznesini, aktif öznesini, şeyin Spinoza'nın şeyiyle, cevherinin içine yerleştirmeye ve böylece işte bir dinamiklik katmaya çalışıyor gel daha sonra diyecek ki sen işte şey, beceremedin o işi. Çünkü doğaya fazla şey yaptın, ağırlık verdin. Ve işte hatta ön sözde, fenomenolojinin ön sözünde daha sonra aralarını açacak olan o yorumu da yapıyor. Şeyin o ayrımsızlık sistemi, şeyin Schelling'in işte içinde bütün ineklerin siyah olduğu bir gecedir falan diye. Ondan sonra bir daha zaten arkadaşlıkları <gülüyor> bitiyor. Derdi yani bir tarafta Fichte, Kant ve Fichte diyelim özne üzerinden düşünüyor. Ama bir bütünlük problemi var ki Kant'ın kendisi de bunun farkındaydı. Safaklı'nın değiştiricinin en sonunda bir sistem gerekliliğini vurgular. Onun için hatta yapılması gerekenleri de sıralar. Öbür tarafta da mükemmel bir sistem var Spinoza'nın. Bu ikisinin bir araya gelmesi aslında Alman idealizminin çabalarına, çalışmalarına baktığımızda ki bu Alman idealizmin de ben o Yena'daki düşünme faaliyetiyle Dar anlamıyla e, sınırlandırsak daha anlamlı olacak gibi geliyor çünkü yeniden ayrıldıktan sonra e, hepsinin e, şeyleri e, düşünme e, seyirleri e, değişecek çeşitlenecek falan ama yeğenede ortak dert o e, işte şey özgürlük e, ideyası çevresinde Kant'ın o kurulmasının istediği sistemin fihtenin mutlak öznesiyle birlikte kurulmaya çalışılması. Onun hesabını da e, belki işte Tin'in Fenomenolojisi kitabıyla gördüğünü söyleyebiliriz. Bir tarafta o Fichte'nin işte mutlak öznenin ben eşittir, benden yola çıkan e, sistemi. Öbür tarafta şeyin e, nesneyi temeli alan, e, mutlak nesneyi tabii doğayı temeli alan Schelling'in e, doğa felsefesi çalışması. Bunlara gelin gözünde ikisi de aslında soyutlama. Bütünün kendisinden soyutlama. Şimdi soyutlama bize hep şey gibi düşünürüz ya, iyi bir şeydir soyut düşünmek. Hegel için tam tersi. Soyut düşünme zaten hayatın o somut varlığındaki o sonsuz çeşitliliği soyutlama yoluyla indirgeyen, bir kısmını dışarıda bırakan, ne işine gerekiyor, lazımsa onu ön plana çıkaran ve bütünü de ona indirgeyen nihayetinde bir şeydir. Çalışma. İşte özne ben eşittir, ben Hegel'in gözünde böyle bir soyutlama. Tamam ben eşittir ben de kim bu ben? Ne diyebilirim buna? Bununla dair ne söyleyeceğim? İşte sırf zihinsel faaliyet olunca o zaten e, Fichte'nin de yine e, şeyleri, çabalarının içinde bir mantığın da temellendirilmesi var tabii. Mantık yasası. A eşittir. A özdeşlik ilkesi zaten işte o da ben eşittir benden gelen bir şey. Çok ciddi bir mantık çalışması var. Her ne kadar analitik felsefe pek e, ciddiye almasa da. Peki ne var bu ben'in içinde? Hiçbir şey yok, kısaca söylenek gerekirse. Hani o şimdi tabii e, bu da yine çok uzun yıl, yüzyıllar alan bir şey. Yani bu modern özne Hristiyanlığa rağmen ona karşı ortaya çıkmış bir şey değil. Tam da onun da Hristiyanlığın da e, katkıda bulunduğu çok uzun bir sürecin, belki işte yeni Platonculuktan başlayarak, Agustinus gibi bir uğraktan geçerek... E, Yüzyıllar içinde bir içselliğin oluşması, bir içsellik üzerinden bir insanın e, işte düşünülmeye başlanması, yani bir kendilik, biz varız da hani biz neyiz, kendimize nasıl temsil edeceğiz kendimizi, ona özne diyoruz. işte. o özne de bir içsellik üzerinden düşününce, eski Yunan dünyasında böyle bir içsellik düşüncesi yok. Psike faaliyet demek zaten. Bu dünyada somut faaliyette bulunan can, yaşama gücü. Hristiyanlığın ruhuysa tam tersi değil mi? Dünyada aman kirlenmeyeyim, kendim şey yapmayayım, ne kadar az eylemde bulunursam o kadar temiz kalırım diye. Faaliyetten koparılması bu aslında şeyin. insanın yaratıcı gücünden, dönüştürücü gücünden koparılarak bir töz haline getirilmesi belki diyebiliriz. Ama bu içsellik meselesi işte sonucunda ne oluyor? O modern özne dediğimiz her şeyin temeli de benim işte diye hani o özet dediğimiz özne ortaya çıkıyor da o içsellik tamam içsellik ne o iç içten içeride ne var? Hegel'in cevabı hiçbir şey yok. Peki e ne o zaman bu insan diyecek olursak insan kendi tarihi boyunca kendi kendini üretmiş, kendi kendini yaratmış ama kendini hep bir dışsallık üzerinden temsil ederek kendine öyle yaratmış bir şey. Tanrı'ya benzemeye çalışarak veya yani farklı dönemlerdeki insan anlayışları açısından bakarsak Dönem dönem farklılıkları olsa da hep yine Kant'a bir gönderme yapalım. Kant sonluluğun hani düşünürü, filozofu olarak hep söyleriz. O sonluluk da yine zihinsel faaliyetle çok belirlenmiş bir sonluluk. Bilgimizin sınırları var. İyi peki tamam da biz sadece bilgimizin sınırları yok. Gücümüzün de sınırları var, ömrümüzün de bir sınırı var. İnsan bu kendindeki bu eksiklik aslında insanı insan yapan şeyin başlangıcı. Çünkü ne bir masa gibi sadece masa ve başka hiçbir şey olmadan kalabiliyor, ne işte bir hayvan gibi doğduğu anda neyse ölene kadar da aynı davranışları sergileyecek bir şey olarak kalabiliyor. Hep bir şey olmaya çalışıyor. En temelde ve en belki hani mutlak açıdan söyleyecek olursak insan ölümlülüğüyle başa çıkmaya çalışıyor. Bütün bu e, kurduğu medeniyetler şunlar bunlar da aslında bundan başka bir şey değil. Hani Platon felsefe ölmeyi öğrenmektir diyordu. Felsefe yapmayanlar ölmeyi öğrenmek yerine bina yapıyorlar falan işte. E, böylece ne oluyor? E, güçlü hissediyoruz kendimizi. Ölmeyecekmişiz gibi zannediyoruz. En üst seviyede de Tanrı ile bir olmanın e, şeyiyle, <gülüyor> isteğiyle kendimizi bir tamamlayacağız en sonunda. Niye tamamlayacağız? Tamam değiliz çünkü. İnsanın bir özü özü yok. Olsaydı herhalde bulurduk bu kaç bin senelik şey düşünce tarihi içinde. İnsanı insan yapan kendine bir öz bulmaya çalışması ve bu faaliyetin kendisi aslında. Mutlak da burada aslında bana gitgide öyle görünmeye başlıyor. Hegel de kendinde bir mutlak değil, insanın aslında dünyasının mutlak olması, insanın varoluşunun mutlak olmasından bahsetmek belki daha doğru gelir gibi gelmeye başladı bana. Çünkü e, burada tabi Hristiyanlığın da e, çok belirleyici bir tarafı var. Tanrı'nın bile öldüğü bir e, dünyadan bahsediyoruz. Mutlak ne olabilir artık? E, ki çarmıhta e, Tanrı ölürken baba beni niye terk ettin diye e, yakınıyor. Bu kadar bir terk edilmiş hali var. Onu nasıl kapatmaya çalışıyoruz? E, teknolojiyle kapatmaya çalışıyoruz. Toplumsallıkla en başta tabi tek başına insan var olamıyor. Toplum olarak var olmak durumunda. Yine erken dönem metinlerinden he gelin belki en kazık metnidir. E, doğa doğal hukuk başlığı bir de üç satır falan sürüyor kitabın metni zaten. E, doğal hukuk kuramlarının eleştirisi diye e, kısaca söyleyeyim. E, orada da e, toplum sözleşmecilerini asıl olarak eleştirdiği. Bireyi birey diyorsunuz, toplumdan önceki insan diyorsunuz da böyle bir insan yok. E, ve e, Aristoteles'in politikasına gönderme yaparak e, bu bahsettiğiniz şey ya bir tanrı olabilir ya da bir hayvan olabilir. Çünkü toplumsallığı olmayan bu iki varlık dışında bir şey yok. İnsan zaten toplumsaldır. Nereden peki? Yani siz bir başlangıç e, kurguluyorsunuz doğa durumu diye. Bununla ilgilerinizde hiçbir şey yok. Ve üstelik işte o diyerektiğini çok güzel konuşturduğu ve etkileyici kullandığı yerlerden biridir. Sizin o doğa durumu insanı dediğiniz, kendi içinde yaşadığınız burjuva insanının aslında birebir aynısı. Tarihsellikle, toplumsallıkla gelmiş, öze ait olmayan şeyleri ayıklıyorsunuz. da neyin öze ait olup neyin öze ait olmadığını zaten bir kere ayırt edecek kriteriniz yok. Hadi onu geçtim. Hobbes'u düşünelim. Nedir? Doğa durumundaki insan e, rekabetçidir, prestij ister, e, başkası beni öldürmeden ben onu öldüreyim diye. Preemptive hani Strike Amerika'nın o şey buş döneminde gibi. E, bunlar diyor ki burjuva insanının zaten özellikleri. Siz baktığınız yerde onu görüyorsunuz aslında. Soyutlama yaparaktan göğe ulaştığınız öz bizzat sizsiniz. Böyle bir toplum öncesi insandan bahsedemeyiz. İnsan zaten toplum olarak var olur. Dolayısıyla insanı anlayacaksanız işte o ben eşittir ben gibi bir soyutlamayla değil, toplumsal olaraktan bakmanız gerekir bu işe. Dediğim gibi bunu tekrar vurgulamam lazım. Bunların hepsinin altında zaten o dönemde Almanya'nın toplum olarak bu sıkıntıları yaşaması var. Biz kimiz, biz ne yapacağız, nereye gideceğiz, ne olacağız kaygısı var. E şimdi böyle olunca e, iyi tamam peki insan toplumsal ama nereden başlayalım peki hani e, kökene gideceğiz falan ya. Ki 18. yüzyılın büyük derdi toplumun kökeni, dilin kökeni, onun kökeni, bunun kökeni falan. Çünkü yaz hissediyoruz yani artık çözeceğiz olayı e, şeyi. Böyle bir mutlak köken yok bulamazsınız. E, Hegel'in yine şeysi, bu mantık biliminin nereden başlamalı diye e, bölümü zaten başında. Varlığın hareketi sonsuz, yani e, hepsine dair de elimizde bir e, şey olmayacağına göre, e, ampirik veri falan olmayacağına göre, düşünmeye nereden başlayalım biz? Soruyu buna dönüştürüyor. Nereden başlayalım? Hani Nasrettin Hoca fıkrası vardı ya, dünyanın merkezi neresi demişler, aha ayağını bastığım yer diye, buradan başla diyor. ayağını bastığın yerden başla. En dolaysız olandan başla, birebir temas halinde olduğun şeyden başla. Ki bu işte diyerektiğin e, ilk adımı e, olarak kendinde anına e, renk gelecek. Hatta ondan aslında ayrılmayı da e, bir yandan e, şey yapacak, e, getirecek. Çünkü zaten bu somut hayatın içinde yaşıyorsun. Felsefeci peki ne yapacak? Bu tamam başlayalım da işte elinde bir takım kavramlar var. Bu kavramlarla zaten bütün 2000 yıllık, küsur yıllık felsefe tarihinin ürettiği bu kavramlar Tam da şimdi öyle bir noktaya gelindi ki dünya tarihinde işte Hegel kendi felsefesinin de tarihselliğini burada yine fenomenolojinin ön sözünde ünlü paragrafta işte bir dönemin kapandığı yeni bir çağında doğum sancılarının hissedildiği bir dönemdeyiz diye şey yapıyor. Felsefe böyle bir dönemde zaten işte tam da geçmişin hesabını görecek. Olanı bir oluş süreci içinde nasıl oraya geldi? Bugün sanki hep donmuş bir şeymiş gibi gördüğümüz o dünya nasıl bir üretim süreci, insanların eylemlerinin sürecinde kendi kendini üreten bir şey olarak e, buraya geldi? Bunun kavramlarla hesabını görmek aslında. Bunun e, modernlikteki temeli özne mi? O zaman tamam, öznenlik üzerinden. Bu öznenlik nasıl gelişmiş? Ki yine fenomenoloji de ne yapacak? Antik Yunan toplumundan başlatacak. Niye bu hani Avrupa kendine tabi hep Yunan dünyasını şey yapar ya 19. yüzyılın o bir siyasi şeyleri de var tabi işin içinde. Şöyle bir cevabı var Hegelin hani niye Afrika yok niye Doğu toplumları yok diyecek olursak. Doğu toplumlarında yasa çok baskın o yüzden bir birey ortaya çıkamıyor. Afrika için mesela konuşacak olursak da büyük kültürü olduğundan orada da bireyler çok baskın, ortak bir yasa bir türlü oluşamıyor. Oysa Avrupa'nın özgünlüğü, Hegel'in gözünde, hiç öyle ideolojik falan filan, onlara gerçekten bağlanır istenirse de somut bir argümanı var en azından. Hani medeniyetin beşiği falan gibi boş laflar etmiyor. Bu benim ele aldığım tarih şeyinde, silsilesinde. Çünkü birey ve genel yapı ya da biz diyelim ve ben hep birlikte böyle birbirlerini etkilemişler, dönüştürmüşler bir hareket olmuş. Ha buradan tabii öbürü toplumların tarihleri yok falan gibi bir takım şeylere varılabilir mi? Varılabilir elbette. bu bizi şu an ilgilendirmiyor. Ben ve bizim yani bireyin ve bütünün karşılıklı birbirini etkilemesi, dönüşmesi, hareketi zaten tin kavramı da Hegel'de ben olan biz ve biz olan ben. Fichte'nin benimin benim, yanına bunu koyarsak belki fark daha da net olacak. Toplumsallıktan bağımsız bir ben yok. Yani şimdi hani o bir de aydınlanmanın o evrenselciliğinde hep insan, insan, insan deniyor. Her der tabi buna karşı çıkıyordu. Ya böyle bir insan yok ki. Bu bir soyutlama derken ve siz hani o soyutlamayı da kendi çağınızı Avrupa'yı temele koyarak yapıyorsunuz. Sanki bütün toplumlar Oraya doğru gitmek zorundalarmış gibi. Ki hani bu adam bunu 1700'lerin sonlarında söylüyor. Bunun antropolojide kabul görmesi 20. yüzyılı falan bulacak. Yani evet kendimize göre diğer toplumları da yargılamak çok da doğru değil galiba falan noktasına gelmesi. Uzun sürüyor biraz böyle şeyler. Dolayısıyla insan diye bir şey yok. Alman var, Türk var, Fransız var, şu var, bu var. İnanılmaz. Peki ha o insanlık soyutlaması bir işimize yaramayacak mı o zaman? Yarayacak. Ne anlamda yarayacak? Tam da işte Hegel'in yine o kendi çağında e, ki o Alman e, ulusunun sıkıntıları içinde o Almanlık diye bir şeyin e, icadı noktasında o partiküleriteye ya da tikelliğe takılmamamızı sağlayacak. O Alman milliyetçilerinde tam da bundan eleştiriyor. Siz tikerlikte kaldınız, e, evrensele geçemediniz. Evrensel olan ne? İnsanlık. Bu tiker sayılması pahasına geçilecek bir şey değil. Dogmatik bir şekilde hayır. Tam da o tükenliğin üzerinden ama evrenselliği de hedefleyen bir şey olması lazım. Yoksa birbirimizle savaşır dururuz. Ki öyle yapıyoruz zaten. Dolayısıyla Tin nedir? Şimdi Hegel'in en e, temel. Mutlağın Tanrı'nın yerine tini koyuyor. Ee, daha sonra bu ideaya da dönüşecek ama e, asıl e, toplumsallığını Hegel'in tartışırken bunu e, vurgulamaktan e, zarar gelmez. Tin nedir? Mutlak olandır. Peki, ne anlamda mutlaktır? Bir toplumun tininden bahsettiğimizde o toplumun e, bütün varoluş e, adına ortaya koyduğu ne varsa hepsi aslında Tin adının altında toplanır. Doğanın üzerinde insanın kendine kurduğu bir ikinci doğadır bir yandan bu. Ve biz aslında artık hiçbir zaman doğayla doğrudan doğruya ilişkiye girebilen, girebilecek bir yapıda değiliz. Hep bir tin dolayımı ile bu ancak olur. Çok basit bir örnek vereyim. Deprem mesela değil mi? E, doğal afet diyoruz. İnsan için bu doğal bir afet değil toplumsal bir afet bu açıdan bakarsak. Neden? Yani binalar yapmıyor olsaydık, toprağın üzerinde hayvanlar gibi yaşıyor olsaydık, deprem bizim için bugün bu hayatımız açısından ifade ettiği anlamı ifade etmeyecekti. Deprem niye korkunç? Dünyamızı yıktığı için korkunç. Yerin sallanmasının kendinde bir korkutucu bir tarafı yok. Dolayısıyla tin bütün insan dünyası, doğanın üzerine insanın kendi kendine kurduğu. Ama bu kendi kendine kurma... Hegel'in hep vurguladığı hep insanın kendisini bir dışsallık üzerinden tasavvur etmesiyle mümkün oluyor. Ulaşmak istediği bir ideal üzerinden, en üst seviyede işte Tanrı ile olma şeyi üzerinden, hep dışsal olarak gördüğü şeylerin aslında eylemde bulunan bulunan, bu dünyada varlığını sürdürmek ve ilerleme sürecinde fark ettiği şey ne olacak Hegel'e göre? Bütün bunları ben yapıyormuşum. Ki, Buradan da belki modernliğin daha net bir tanımına gelebiliriz. Fail tek failin insan olduğu bir çağ artık belki modernlik denebilir. Benden başka bu dünyada eylemde bulunan kimse yok. Büyük bir güç tabii. Hegel bunu buradan bu açıdan teslim ediyor. Ama o gücün aslında ya da onu var ettiği şeyin önceden belirlenmiş bir şey olmadığını tam da o sürecin içinde... Meydana geldiğini, önceden bir hedefinin tek tek insanlar koysalar da onların aslında e, sınırlı kalacağını, bütüne hiçbir zaman ulaşamayacağını, ancak o hareket bittiğinde o bütüne bakan filozofun bize söyleyeceği yerde o e, hakikatin ortaya çıkacağını söylüyor. Bu hakikat de tarihsel ama. Belli bir dönemle, belli bir coğrafyayla sınırlı bir hakikat. Mesela işte şeyde Berlin'de verdiği derslerden biri olan Tarih Felsefesi, Tarihte Akıl diye ilk kitabı Türkçe'ye de çevrilmişti. Orada mesela özgürlüğün gerçekleşmesi üzerinden. Şimdi ilerlemecilik Egel'de var mı? Var. Ama bütün o aydınlanmacıların ilerlemeciliğindeki gibi bir bilimsel teknolojik ilerleme üzerinden tanımlamıyor. Bunları hiç hale bile neredeyse almıyor. Eğer ama... E, tarih felsefesi yapacaksak bir ileri ve geri ya da bir farkı ortaya koymamız lazım. Önce ve sonra veya ileri ve geri. Bu olmadan zaten tarihe bakmak mümkün olmayacak. Tarihten anlam çıkartmak daha doğrusu. Onun kriteri e, ilerleme ama özgürlüğün bu dünyada gerçekleşmesi olarak ilerleme. İşte... E, Doğu toplumlarından e, alıyor. E, bir kişi özgür, geri kalan herkes e, onun tebaası olduğu için e, bu bunun kendinde hali diyerektiğinin terimleriyle söyleyecek olursak. Eski Yunan ve Roma toplumuna geldiğimizde ne oluyor? Bir kısım özgür, bir kısım köle tabii. Ve e, hem e, protestanlık hem de e, şeyle Fransız devrimiyle birlikte Almanya'ya geldiğimizde ise herkes özgür. Tin nedir aynı zamanda? Toplumsal bir kendinin bilincidir. Yani o toplumun bütün üyelerinde paylaşılan ortak bilinçtir. Hani ben olan biz ve biz olan ben'in e, biraz daha şimdi içerik kazanmış hali bu. Bu topluma gidip sorduğunuzda kim özgür diye hangi topluma soruyorsanız Hegel'e göre işte bu tanımı verecek. Doğu toplumuysa o özgür ben değilim diyecek. İşte Yunan toplumunda aynı şey falan filan. Dolayısıyla bu bir biz e, bilinci. Şu aralar pek hani kafamızı kurcalayan da ee, Bunun kendisi tarihsel. Ne anlamda? Şimdi, Türklük nedir? Almanlık nedir? Böyle bir öz, işte romantiklerin bulmaya çalıştığı, ortaçağa dönerekten e, bulmaya çalıştığı şey böyle bir şeydi. Heger onlara dalga geçiyordu. E, aptalsınız siz diye bayağı hakaret ediyordu. Çünkü e, o kimliğe dair söyleyebileceğiniz her şey aslında... Ancak tarihe bakıp sayabileceğiniz şeyler. Ve hani Türklük nedir? Bir dönem Arap olmamaktır. Bir dönem Batılı olmamaktır. Bir dönem işte şu olmamaktır. Siyasi şeyleri de hesaba katacak olursak. Peki kendinde nedir desek? Bunun bir cevabı yok. Ha bak işte tarihe derse o zaman tam işte Hegel diyecek. Ben de onu diyorum zaten. Tarihinden başka hiçbir şey yok. Tarihte ortaya koyduğu şeyler. Ama o önceden belirli bir Türklüğün değil. Tam da... Adım adım adım adım kendini var eden ve en sonunda işte kendinin bilincine varıp modernlikle beraber biz Türk yüz mesela diyecek olan bir kendi kendini üretme hareketinden, kendi kendini yoktan var etme hareketinden başka hiçbir şey değil. Bence Hegel'in mutlağı bundan başka bir şey değil sanki. Ha böyle mutlak mı olur ha bir hareket halinde dönüşüyor dönüşüyor diyecekseniz Hegel işte çelişkilerin filozofu diyerek kestirme bir cevap verilebilir. Daha uzun bir ciddi bir cevabı ne olabilir? Mantık biliminin başına bakarsak, varlık felsefenin en temel kavramıyla başlıyor. Bir paragraf bir şey. Kişilikten de bir farkı yoktur ki hiçbir şey söylemez bize deyip asıl oluşa geçiyor. Asıl hakiki ilk şey, kategori, oluş kategorisi. Niye? Çünkü zaten bizzat biz oluşun içindeyiz, mutlak bir oluşun içindeyiz. Her şey hareket halinde akıp gidiyor. Herakleitos'u hani düşünecek olursak. Bundan başka bir şey yok. Biz varlık ve yokluğu bu oluştan aslında soyutlayarak üretiyoruz. Birebir içinde bulunduğumuz şey bundan bu oluştan başka bir şey. İnsan kendisi için de aynı şeyi mesela hani ben neyim? Ben kimim? E bugüne kadar yaptıklarım. Ha bugünden sonra bambaşka bir şey olabilir. Felsefe hocası olmayı bırakıp ben uyuşturucu ticaretine gireceğim artık falan. Tutan ne? Yok. Yani Polis var da şey olarak yok yani insanın doğasına dair bir bunun engeli yok. İnsan her şeyi yapabiliyor. Ne yaparsa da o oluyor zaten işte. Dolayısıyla şimdi bunları biraz hani toparlayacak olursak insanın soyut bir işte bilme düşünme faaliyetinden ibaret olmayışı toplumsal bir varlık oluşuyor. Ama bunun da hep dönüşen dinamik bir şey olması çünkü tin doğuyor kendini var ediyor ürünleriyle. Bu ürünlere işte Hegel'in terminolojisine bakarsak işte nesneltin, devlet, toplumsal kurumlar oluyor, mutlak tin şey oluyor, felsefe, sanat ve din oluyor. Kendini gerçekleştirir ve bir yerden sonra ömrünü tamamlayıp ölmeye doğru gider. Hegel'in metinlerinde kavramla ilgili, tinle ilgili söylediği şeyler birebir yaşam hakkında söyledikleri şeylerle aynıdır aslında canlıdır hareket halindedir Çünkü hareketsizlik ölüm demektir. başka hiçbir şey demek değildir. Dolayısıyla insanın içinde ne var? hiçbir şey yok. İnsan kendini dışsallaştırarak onların dolayımıyla kendi eyleminin dışarıdaki ürünleri dolayımıyla kendisi olan bir varlık aslında. Bu daha öncesinde felsefe tarihinde pek söylenmiş bir şey değil. böyle bir radikal bir tarihsel açıklama yine ortaya konmuş değil. Bunun modernlikte tabii söylenmiş olması da boşuna değil bu anlamda. İnsan artık kendini bu dünyada yalnız başına kendi e, düşe kalka işte e, tekrardan birbirini öldürmeden nasıl yaşamanın yolunu e, arıyor ve bulabilecek mi bilmiyorum. Ben biraz karamsarım bu konuda ama e, ümit etmekten de e, zarar gelmez e, ve böyle bir işte sabit öz olmadığından da e, bugün yine dediğim gibi hani e, ki böyle düşünme konusunda yeterin yani fazla fazla da elimizde hep her taraftan dört bir yandan veri var. Valla çok güzel bir dünya da kurabilir insan kendi kendini yok edebilir de bu kadar. Çünkü ne yaparsa o. Ve bu tarihselciliğin bence öyle e, şey yapayım e, en azından şu konuşma kısmını bitireyim sonra sohbete geçeriz. E, bu radikal tarihselciliği bence e, en yakıcı ve e, teninde de hissederek aslında kavrayan kişi de belki de Walter Benjamin oldu 20. yüzyılın başında. Çünkü o tarih felsefesi üstüne metninde dönemin Marksistlerini çok eleştiriyordu. Siz e, bu tarihselci, tarihselcisiniz ama... Tarihin sanki e, tarih dışı aşkın bir garantisi temeli varmış gibi bunu siz dogmatikleştirdiniz. E, böyle bir şey yok. Her e, uygarlık hani belgesi aynı zamanda bir barbarlık belgesidir. Lafı belki bu bağlamda bence çok çarpıcı oluyor zaten. Birbirimizi yok edebiliriz de. Bunun hiçbir e, önleyecek tarih dışı bir e, şeyi yok. Bence yani Hegel'in bakışını en güzel özetleyen, belki o tarihselciliğini ve insanın durumunu en güzel söyleyen ifade belki de o olarak söylenebilir. Şimdi tabii bu kadar geniş, bu kadar kapsamlı bir filozof hakkında suyunun suyu ancak tabii kısa... Yarım konuşma yapsaydık başka şeyler anlatılıyor olabilirdi. Çünkü hepsi de yine mümkün. Şimdilik ben bu kadar bir şey yapayım. Umarım biraz anlamlı bir şey sunabilmişimdir. Şimdi herhalde soru cevap falan yine açabiliriz yani. Neyse. Buyurun Ömer Bey'e sorusu olanlar. Buyurun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir cümlede öz en sonunda kendini gösterendir hı hı. dediniz. Öz evet. en sonunda yani Hegel'e evet. ithafen. En son var mı yani en son? Güzel. Yani. Hem var hem yok tabii. Hegel'de her şeyin bir artı bir de eksi cevabı olacağı. Bunda yine işte şey tarih felsefesi. E, tarihte akıl üzerinden de şey yapabiliriz. Tarihin akışı ya da varlığın hareketi sonsuz. Ama e, onun içinde... ...dönemler, çağlar... ...bunlar sonlu şeyler. Sonlu ve sonsuzu zaten Hegel... ...birbirinden ayırmadan düşünmeye çalışmanın... ...zorluğu dolayısıyla... ...işte anlaşılmaya çalışırken... ...bir taraf sonluluğu çok vurgulayabiliyor... ...bir taraf sonsuz tarafını çok vurgulayabiliyor. Ayrılmaz birliktelik... ...hegel'in ifadesi odur. Tarih akıyor gidiyor... ...ama onun içinde sonlu dönemler var. Onu da işte... ...tin üzerinden, özgürlük bilinci üzerinden... Ege'nin en azından alet edevat kutusundaki kavramları bunlar. Sonlu ve sonsuz ayrılmıyorlar. Sonsuzluk kendini sonlular, sonlu öğeler üzerinden var ediyor. Tıpkı yaşamın kendisini ölümlü canlılar üzerinden var etmesi gibi bir mesele. Ve hatta şunu da ekleyeyim. Ee, geleceğe dair de bir şey söyleyebilir miyiz? Söyleyemiyoruz geldi Kehanet yasak. Felsefenin böyle bir şeyi yok. Mesela o tarih felsefesinin, tarihte aklın sonlarında... İşte Avrupa buraya kadar geldi. Amerika'da yeni bir tin başlıyor gibi. Ama tabii onun hani tamamına ermeden ne olacağını bilemeyeceğimiz için sadece o kadar söyleyelim diye. Bunu da neye dayanak söylüyor? Avrupa için e, nihai siyasi, siyasi yapıyı meşruti monarşi olarak görüyor. Şeyde ise, e, Amerika'da ise monarşinin olmadığı başka bir sistem artık e, başlayacak. Onun üzerinden bu tespiti yapıyor. Ama onun tabii nereye gideceğini bilmediğimizi tamamlanana kadar da konuşmak yasak. Buyurun. Buyur. Ben bir soru sormak istedim, e, toparlayabilirsem. Buyur. Şimdi e, Hegel'in tarih anlayışı ilerlemeci. Yani aslında kümülatif giden bir tarih Hı -hı. anlayışı. Ama o noktada baktığımızda öz tanımı da en sonunda ortaya çıkan şey. Ama evet şunu soracağım. E, Hegel'e kadar öz tanımları her zaman aslında o çekirdekteki, o hani kordaki şeyi tanımlamaya çalışılan değil evet. miydi? O şey değil miydi? Tam Mesela, da öyleydi. Niye? Mesela işte aslında... O zaman mesela Hegel nasıl oldu da onu en baştaki değil de en sondaki şey haline getirebildi. Çok zeki bir insan olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, ya aslına bakarsanız, e, şeyde e, Aristoteles'in öz e, için kullandığı ifade totien einai Yunancası bir şeyin olmuş olduğu şeyidir. Hegel burada e, özün niye öyle düşünüldüğünü de mantık biliminin ikinci cildinin başında aslında söylüyor. Öz dediğimiz şey aslında o fenomenin zamansallığını ama bir kere baştan sona bir tamamlanması lazım. E, örnek şey e, Markuzen'in örneğini şey yapalım. E, tohumdan işte meyveye kadar ağaç olması ve meyve vermesi ve tohumun tekrar toprağa bir çevrim hani, e, diye düşünecek olursak özü biz nasıl e, atfediyoruz? O zamansal fenomenleri tamamını gördükten sonra dışarıya bırakıp zamansallığını iptal ettiğimizde o zaman dışı öz ortaya çıkıyor. Bu anlamda evet öz bir zamansallığı zaten dışarı çıkarttığımızda ortaya çıkan şey. Ama ona ulaşma yolumuz zamansal ve tarihsel. Yoksa özün e, o sabitliğini diyelim e, o anlamda şey yapıyor. Öze nasıl ulaşıyoruz? Tam da o hareketi dışarıda bıraktığımızda. Fenomenle özün ilişkisini sadece şey yapıyor. E, tersine çeviriyor diyelim. Bilmiyorum bir şey oldu mu, tatmin edici bir cevap oldu mu? Baltık'ta tanrıyı bile öyle anlatıyorlar. E tabi yani aslında. Yüksürtü... Ee, önce şimdi hani baba oğul kutsal ruh üçlemesini düşünürsek ee, ilk önce dolaysız muhatap olunan oğul aslında o soyut tanrı değil kutsal ruh da değil. Önce fenomende görüyoruz. Sonra fenomenin tamamlanması sonrasında e, öncesi ve sonrasını bir soyutlamayla koyuyoruz aslında. Dolayısıyla mesela e, Hegel'de e, deneyimin ve öğrenmenin sırasıyla sistemin bütünlük açısından sunulmasının sırası aynı değil. Fenomenolojinin e, gözettiği gidişatla mantık biliminin ki aynı değil. Çünkü aynı olsaydı varlıkla başlamaz oluşla başlardı. Fenomenoloji onu yapıyor. Ampirik olarak bu uzun tarihsellik sonucunda... 19. yüzyılın başında Güney Almanya'da yetişmiş bir Hegel adındaki filozof şu kitapları nasıl yazabildi? İşte bu 500 sayfada anlattığı süreç sonucunda öznellik kendi kendisinin bilgisine vardığında bunu söyleyebilecek hale geldiğinde o kişiyi de buldu ve ona bunları söyletti aslında diye de söyleyebiliriz. Bu anlamda Hegel kendisi konuşmuyor. Hiçbir filozof kişisel fikirlerini söylemiyor aslında. O çağın tini konuşuyor onun ağzından. Buyurun. Evet. Öncelikle merhaba. Hegel'de ben ve öteki mevzusu dolayım açısından nereye oturur? Bu konuda sormak istedim. Teşekkür En merkeze oturur diye bir şey yapalım. Çünkü öteki olmadan kendi Mümkün değil. Birçok seviyede bir biyolojik olarak varlığını sürdürmek için canlılık e, zincirinin bir parçası olmak zorunda, beslenmek zorunda, iki üremek zorunda, üç toplumsal olarak kendini asıl gerçekleştireceği yer toplum olduğuna göre bir öteki her zaman olacak. Ama bu e, öyle aksesuar veya dışta kalan bir öteki değil, kendi zaten ötekinin dolayımından geçerek kendine döndüğü zaman kendi olabilir. Ötekiyle birliğinden döndüğünde, yansıdığında kendine birlik olabilir. Kendi başına o liberal hani ideolojinin o soyutlaması olan birey diye bir şey Hegel'de yoktur. Kabul etmiyor bunu. O yüzden tekil der. Tekil deyince Tikel'in de evrenselinde bir tümelinde de parçası olduğunu ve o bütünlüğün koparılamayacağını vurgulamak için. Dolayısıyla bu ötekinden kendine dönme zaten deminki soruyla da bağlarsak sonsuzluğun Hegel'de tarifi. Ötekiyle birlikte ama ötekinden kendini... Çünkü birin içinde sürekli o kendi ve öteki arasındaki hareket sonsuzluğu bize veriyor. Bunu da e, tabii Ege'nin tuhaflıklarından biri... ...Mantık mı? diye kitap yazıyor. Beslenmeden, üremeden, aşktan, arkadaşlıktan falan bahsediyor. Mantık kitabı açsanız bundan hiçbir yerde karşınıza çıkmaz. O sonsuzluğun yaşandığı yer işte aşk, arkadaşlık kendiniz ötekine veriyorsunuz. Ötekinden kendinize döndüğünüzde bambaşka bir insan oluyorsunuz. Bu da zaten artık hani sonsuzluktan adına bekleyebileceğiniz şey bu Hegel'de. Ölümsüzlük, ölümsüzlük çok yok. Tine katılırsanız, evrensele temas ederseniz ne bileyim işte bir ürün vererek o toplumun bir tarihine katılırsanız ölümsüzlük böylece sizin için şey olur, mümkün oluyor. Bu ama dediğim gibi kendi, öteki olmadan kendi mümkün değil zaten. Devam anlamında söyledim mi? Ben ve öteki mevzu aynı zamanda oluşurken ya da o karşıtlık var olurken burada ben bir sınır mevzusu da oluşuyor. Bu toplumsallık içinde, tarihsellik içinde mi oluştuğu için ben ve öteki ayrımı meydana geliyor. Ve oturmadı mı? Bir daha mı? Tamam anlamadım bir daha. Şöyle ben ve öteki oluştuğuna göre bir sınır mevcut olması gerekiyor değil mi? Ben ve öteki arasında. Peki. Bu ayrım tam olarak neyden kaynaklanıyor Hegel'de? Ben de öteki ayrımı. Hı hı. Ve bu bir sınırsa ben öteki üzerinden dolayı olarak kendimi sınırımı, sınırımı aşmaya çalışıyorum ya da sınırımı genişletmeye çalışıyorum. Mutlaka varmak anlamında. Hı hı. Oldu mu şimdi? Evet. Tam da yani o sonlu sonsuz meselesine yine devam ediyoruz aslında. bu. E... Sınır iki taneye geldi, yani sınır, olarak, sınır kavramının iki şeyi, türü var diyeyim. Birisi dışsal ve hiçbir şey varoluşsal diyeyim, tarafı olmayan bir sınır, şu masanın sınırı mesela. Masanın bundan bir haberi yok. Masa açısından bunun bir varlığı yok, bir mesele değil. Bunun yanında sandalye duruyor desem, sandalyeyle masanın yan yana durmak veya durmamak durumunda değiş, değişen bir tarafı olmayacak. Bu dışsal bir sınır. Nesnelerin aralarındaki sınır. Bir de e, başka bir kelimeyle ifade ettiği e, başka bir sınır var. E, onu nasıl çevirebiliriz? Neydi? Unuttum şimdi şeyin de. E, orada e, o sınır, işte insanın e, kendi sınırlılığının bilincinde olmasıyla birlikte o zaten sınırı aşmasında getiriyor. Sınırlıyım demek veya sınırlanmış olduğunu bilmek, zaten o sınırı en azından teorik olarak, en azından düşünce de aşmak demek. İnsan zaten sürekli sınırlarını aşan ve aşarak kendisi olan bir şey. Kendine bir sınır koyuyor, o sınırı aşmaya çalışıyor ve önüne başka bir sınır koyuyor, sonra onu aş. Faaliyet o faaliyette zaten kendisi. Hep dışsallık üzerinden kuruyor da dışsallık dolayımıyla kuruyor. O sınırı aşmaya çalıştıkça zaten kendisi oluyor. Ondan önce o faaliyetten önce bir kendilik yok zaten. Dolayısıyla sınırın bilincinde olması insanı özel yapan şey, hayvan sınırının bilincinde değil. Onun için çünkü şey yok, ötesine de geçemiyor onun. Ama tam da bilinç dolayımına girince o sınır, ötesine zaten geçtiniz bile. Sınır çoktan geçildi zaten. Sadece geriye onu eyleme dökmek kalıyor. Buyurun. Birisi, evet buyurun. Ben de bayağı karışık bir soru soracağım, toparlayabilirsem. Ee, bu Hegel'in Aufhebung kavramını daha sonra, daha doğrusu aynı dönemde oldukları için aslında Kierkegaard da kullanıyor. Ve Kierkegaard'ın işte etik ve ahlak ayrımına yaklaşımı aslında işte ahlakın bütün o toplumsallık içerisinde insanların başkalarına yönelik davranışı, yani insan olması üzerinden tarif ettiği şey. Hı hı. Etik ise adı Aristonamuya. Aslında iyi yaşamın ne olduğunu önceleyen şey. E, Hegel bakış açısından baktığımızda, benim bizden bağımsız olduğunu düşünürsek, ...o ben... E, yani, ...benin bizden bağımsız olduğunu mu? Bağımsız olmadığını düşünürsek, ha, olmadı. pardon. E, o biz olanın içerisinde geliştiğini düşünürsek. Bu e, eti ya da ahlakı, kikiye yaratıcı anlamda eti ya da ahlakı benimsemenin yarattığı bir fark olur mu? Bu bize bakışta... Diğerli gittiği yaşama şeklinde bir fark olabilir mi? Hı. E, şimdi zaten e, yine dinin en temel e, şeylerinden, belirlenimden biri etik yaşamın somutluğuna geldi. Yani bir sürü tanımı var farklı açılardan, farklı bağlamlarda. Ama işte ahlak etik açısından bakarsak zaten etik yaşamında somutlaşır din bir toplumun. Ve... E, Kantla ilgili bağlantılı olarak söyleyecek olursam, Kant'ın e, ahlakı neydi? E, bireyin kendi aklıyla e, ahlak yasasını bulabileceğini e, varsayarak bunun e, formülü işte e, şey e, koşulsuz buyrukta şey yapıyordu. Şeyin Egel'in e, tavırı ise böyle bir steril şey yok yani Kant'ın ahlakının mekanı yok toplumsallığı yok sanki iki kişi veya tek kişi oturmuş da ahlak masasında problem çözüyor gibi oluyor. Böyle bir şey yok. Ama asıl temel e, itirazı şu olacak. Doğru, yanlış, iyi, kötü falan filan bunlar e, Kant'ın zannettiği veya ileri sürdüğü gibi böyle oturup ahlak yasası bana neyi söylüyorsa o zaman doğru olan odur, iyi olan odur diye bulunan şeyler değil. Bunlar zaten toplum yaşamının içinde var olan şeylerdir ve sizin bir bireyi yetiştirmeniz tam da o doğruları yanlışları iyileri kötüleri ona vermenizle zaten o birey birey olur buna bildung diyor Hegel. Formel bir eğitim değil tamamen insanın inşa edilmesi olarak insanı zaten bu iyiyi kötüyü öğreterek siz toplumun bir üyesi haline getiriyorsunuz bebek boş bir levhayken diyelim. Dolayısıyla etik yaşamda zaten bunlar var içkin olarak var. Kant yine o işte yaşamın bütünlüğünden soyutlama yapıp sanki tek başına onun bireysel akılla halledebilirmişiz gibi yapıyor. Böyle bir şey zaten yok. Bilirsiniz iyiyi kötüyü. Akıl yürütüyorsanız zaten kötüyü yapmaya doğru e, meyillisinizdir de ondan hani ya öyle yapmasam da mı şöyle mi ya? Doğru nedir bilinir. Nasıl davranacağınızı bilirsiniz. Sizi zaten o toplumun üyesi yapan şey odur. Yetiştirilmeniz odur zaten. Bu yani bunu e, ki etos zaten e, Yunanca e, hani hem üzerindeki işaretlediği karakter anlamına da geliyor, gelenek görenek anlamına da geliyor. İkisinin birliği. Bu anlamda Aristoteles'ci tarafı belki Hegel'in söylenebilir. Bunlar e, Aristoteles'te karakter erdemleri teorik olarak dille öğretilmez. Yaptıra yaptıra karakterin bir e, parçası olması sağlanır. Hegel de biraz onu şey yapıyor aslında. Bunlar zaten büyümenin, toplum, insanın yetişmesinin, insan olmasının zaten kurucu unsurları. Sonradan oturup teorik bir faaliyetle yapılan şeyler değil. Üstelik sadece bu birey açısından değil, toplumu kuran şey bu zaten. Bu olmadan toplumda olmayacak ki. Siyasi tarafı ayrı olarak ama zaten insanların birbirlerine karşı o etik yaşamda somutlanan bir şey bu. Tin bu anlamda. Kierkegaard'la ilgili yani Kierkegaard'un durumu biraz çok bana Hegelci bir anlamda ne anlamda olduğunu söyleyeceğim. Geliyor o da şu yani varoluşu ve yaşayışı belki. Şimdi Berlin'de bir adam bütün olayı çözmüş Hegel. Her şeyin temeline indik, her şeyin bilgisine sahip olduk. O kadar böyle bir ünü var ki bir de yine Pinkerton biyografisindeki komik bir hikaye. Bir tütün tüccarı mektup yazıyor Hegel'e. Ya siz her şeyi biliyormuşsunuz, ne cins tütün satsam acaba falan filan. Böyle bir şey. Çözdük, bitirdik. Tamam, Tanrı o da bizmişiz zaten aslında. Mutlak da bizmişiz. Eee peki, e ama ölmeye devam ediyoruz varoluş sıkıntısını yaşamaya devam ediyoruz. Berlin'in hoca bunu çözdü de. Hegel'den sonra ne yapılabilir? Ben Kirkegor'da onu görüyorum. Sokrates gibi sokağa çıkacağız. Tekrar birlikte diyalogla bir yeri, bir doğruları bulmaya çalışacağız. Sıradan günlük hayatımızda sonlu varlıklar olarak. Bana hep böyle bir şey düşündürtmüştür. Kirkegor'un varlığı. O zaman size teşekkür edelim tekrar konuşmamız için. Size geldiğiniz için sağ olun. Sağ olun.